Birisine beddua edince illa geri bize döner mi Ben birisine evlat yüzü görmesin diye Beddua ettim ve şu an benim çocuğum olmuyor Bunun dinen bir açıklaması Var mıdır diye sormuşlar Şimdi bir başkasına Haksız yere beddua etmek doğru değildir Eğer siz mazlum Duruma düşmüş iseniz Size haksızlık edilmiş ise Beddua edebilirsiniz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, beddua etmiş midir? Evet etmiştir. Her zaman olmamakla birlikte beddua ettiği olmuştur. Şimdi e, beddua aleyhe duadır. Yani insanın sıkıntıya düşmesini istemektir. Eğer e, siz haksızlığa uğramışsınız, zulme uğramışsınız sizin duanız kabul olabilir. Şöyle söyleyelim. Bir hadis-i şerifte diyor ki, üç kimsenin duası reddedilmez. Selâsü dâvâtin müstecâbâtun la şeke fîhine. Üç dua vardır ki şeks şüphesiz kabul edilir. Bunlardan birisi davetül misafiri, yani ev, misafirin ev sahibine duası, davetül validi, ana babanın çocuğuna duası, bir de davetül mazlûmi, yani zulme uğrayan kimsenin burada bedduası demek. Onun için atalarımızı alma mazlumunun anı çıkar. Ahaset ahaset demişler. Evet. Şimdi ben birine beddua edersem o beddua bana dua, döner mi? Ee, i̇şte yaptığımız bedduanın gerüstün bizi döneceğine dair bir hadis-i şerif ben bilmiyorum. Böyle hiçbir yerde görmedim. Biz Diyanet Başkanlığı'nın dualar diye bir kitabı var. Onun editörlüğünü ben yazdım. Bir bölümünü de ben yazdım. Ee, bütün hadislerin dua bölümlerini ee, okudum ben. Dolayısıyla öyle şeyi görmedim. Ama bir insan bir, bir insana kafir derse, adam kafirse ne hala? Değilse o söz semalara çıkar. Oralarda gidecek yeri bulamaz. Ee, söyleyen kimseye döner diye hadis-i şerifler var. Hadis-i şerif var. Dolayısıyla <gülüyor> şimdi Allah belanı versin dediniz. Şimdi siz haksız yere karşı tarafa Allah belanı versin dediniz. Sizin duanız, Zaten makbul olmaz. Şimdi o ben işte Allah sana çocuk vermesin dedim de benim çocuğum olmadı diye düşünmesin. Ee, yani çocuğunun olmaması bunun bir başkasına e, bu anlamda bir beddua etmesinden kaynaklandığını bence düşünmesin. Evet. Yani bir defa gizli tedavi olsun. Yani her çocuğu olmayan işte birine beddua ettiği için olmadı diye bir şey düşünmek doğru değil. Yani beddua ederseniz size dönerde bir şey yok. Evet. Ama bek dua etmek doğru değildir.